Dua ettiğimizde kaderimiz değişir mi? Duayla neleri değiştirebiliriz? Allah razı olsun şimdiden demişler. Şimdi e, kader bir defa değişmez. Onu ilk e, önce söyleyelim. Kader değişmez. Ancak kaderin yazılmasında duanın etkisi vardır. Şöyle ifade edelim. Mesela diyelim ki Cenab-ı Hak bir insana bir hastalık verecektir. Yani bunu Cenab-ı Hak irade etmiş. Evet. Ki ben bir insana bir hastalık vereceğim. Ama Cenab-ı Hak aynı zamanda yarattığı kulunu da biliyor. Bu kulunun dua edip, Ya Rabbi beni hastalıklardan beri eyle, benim hastalıklarıma şifa ver diye dua edeceğini biliyorsa, iradesini Cenab-ı Hak kesinleştirmeden diyebilir ki bu kulumun ettiği duayla ben bunun hastalığına şifa vereyim diyebilir. Yani bu manada kadere etki edebilir. Yoksa yazıldıktan sonra etki edemez. Başka bir örnek vermek gerekirse mesela diyelim ki bir insan sadaka vereceğini Cenab-ı Allah biliyor. Değil mi? Evet. E, hakeza sadakada insanın ömrünü uzatır mı uzatmaz mı gibi. E, bu da buna benzer bir örnektir. Şimdi diyelim ki Allah bir insana 59 yıl ömür vermiş. Yani başlangıçta 59 yıl ömrü planlamış diyelim. Ama daha kesinleştirmemiş. Ama Allah yarattığı bu kulunun çok sadaka vereceğini biliyorsa bu sadakalarından dolayı da e, bunun vermiş olduğu sadakalar da diyelim ki iki yıla tekabül eder diye e, bunu e, planlamışsa Cenab-ı Hak ne oldu şimdi bunun ömrü? 61 yıl olarak Allah yazar onun ömrünü ama o daha hiç değişmez. Yani ama Bereket açısından ha, Tabii ki. Bir de bereket o, o farklı bir şey. Yani Yani bunu ben mesela öyle anlıyorum. Okuduğunuz e, zaman hep öyle anlamışım. Tabii ki. bereket olarak da öyledir. O yönü de var. Yani. E, i̇nsana Cenab-ı Hak öyle bir ömür verir ki adam kendisini çok yaşadım zanneder. Veya işte Cenab-ı Hak ona mutluluk verir, huzur verir bu şekilde de verebilir. <gülüyor> Ama yazılan bir kaderin değişmesi söz konusu değil. La <gülüyor> tebdile li Allah'ın kelimelerine bir değişiklik söz konusu değildir.